Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Lezine vera kulubena Bil iman ve hedana Lillislam ve salatu Vesselamu ala man arsalahu Rahmeten lil alemin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in Vemen ihteda bi hediyihi İla yevmettin Hacca Gelmiş idik ve Mekke-i Mükerreme'nin ilk kuruluşu ile ilgili bilgileri paylaşmıştık Yine Beytullah'ın inşası üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın tarafından inşası üzerine bize gelen kaynaklardaki bilgileri paylaşmıştık. Belki bu vesileyle yani bir şey daha paylaşalım. Pekala İbrahim Aleyhisselam'ın bu ilk o inşa ettiği Kabe'nin ölçüleri neydi? veya bugünkü Kabe ile olan oranı neydi? Bugünkü Kabe aynı ölçülerde, aynı oranda, aynı şekilde mi yapılıyor sorusunun cevabına gelince öyle olmadığını, fark ettiğini anlıyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen bir sahih bir rivayette Peygamber Efendimiz Ayşe Validemize şöyle diyor. Eğer milletin Kavmin onu kastediyor, Kureyşliler birinci derecede kastediyor. Henüz İslam'ın eşeğinde olmasalardı, yani bünyeleri her şeyi kabul etmeye hazır olsaydı bugünkü Kabe'yi yıkardım. Hicri İsmail'i. Hicri İsmail, Hicri İsmail Bu. Bunu biraz küçük yapmışlar. Orayı görmeden yapmışlar. Tam duvar hizasından başlaması gerekiyor. Bu aralık var. Daha geniş bir şekilde dolaşması gerekiyor. Bu biraz büyütülmüş sonradan. Yaklaşık şu andaki Hicri İsmail'in üçte ikisini kastediyor Peygamber Efendimiz. Ama cümlesini söyleyeyim. Hicri İsmail'i içerisine alacak şekilde yeniden inşa ederdim. Tamam. Kapıyı zemin seviyesine aşağıya indirirdim. Tam aksine yani bana bakan tarafına kapının hizasına ikinci bir kapı açardım. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir diyor. Biz bu rivayetten anlıyoruz ki şu günkü Kabe en olarak asıl Kabe'den daha küçük. Yaklaşık 3 metre civarında Kabe hücr İsmail istikametine doğru yani iki buçuk metreyi birazcık gecik istikametinde daha uzun olması gerekiyor. Anlaşıldı? Bu şekildedir. Kabe kapısının da zemine yakın olması sadece eşik bulunması gerekiyor. Onun aksi istikametinde bir kapının daha olması gerekiyor. Bunu bir vesileyle bahsediyoruz. Ayşe validemiz yine Peygamber Efendimize sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne cevap veriyor? Neden kapıyı yükselttiler diyor. Ayşe validemize Peygamber Efendimiz de diyor ki çünkü Kureyşler diyor. Her isteyenin içeri girmesine razı olmuyorlardı. Kendi izin verdikleri insanlar içeri girsin istiyorlardı. Bu yüzden kapıyı yükselttiler diyor. Kapı yükseltilince ne oluyor? Ancak merdiven yaklaştırırsanız insanlar çıkabiliyor. Şimdi yürüyen merdiven var. Onun yanı tekerlekli merdiven var. Kapısına yürüyerek dayıyorlar. İnsanlar öyle giriyor. Öyle olunca da siz merdivene yaklaştırırsanız girebiliyorlar. Yoksa giremiyorlar. Yoksa tırmanmaları lazım. Kapının kilidini açmaları lazım. Bütün onlar olacak şey değil. Dolayısıyla nedir? Kureyş'in izin verdiği, kapısını açtığı insanlar ile içeriye girebiliyorlar. Önceden kapı açıktı. Bir kapıdan giren insanlar içeride dua ettikten sonra niyaza bulundu, diğer kapıdan veya ibadet ettikten sonra diğer kapıdan çıkabiliyorlardı. Yani giriş kapısı ayrıydı, çıkış kapısı ayrıydı. Bu şekilde izah etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hicri İsmail'in neden dışarıda kaldığı ile ilgili bir soru soruyor. yara Resulat neden yani Hicri İsmail'i de içerisine almadan yaptılar? Peygamber Efendimiz ona da farklı bir hadiste ona da cevap veriyor. Kureyşliler Kabe'yi sel sularından zarar görünce yeniden inşa ederken ilk önce oturmuşlar bir prensip kararları almışlardır. Bu prensip kararlardan bir tanesi nedir? Kabe'nin inşasına haram para karıştırılmayacak. Haksız kazanç karıştırılmayacak. Neyin haram neyin helal olduğundan da bilgileri var. Dolayısıyla kumardan gelen para, gayrimeşru yollardan gelen paralar karışmayacak. Alın teri olan para karışacak. Ona karar vermişlerdir. Ve bu anlayış üzerine Kabe'yi inşa ediyorlar, yapıyorlar. Ama inşaatın yarısı geçtikten sonra para suyunu çekmeye başlıyor azalmaya başlayınca endişeye kapılıyorlar yeni bir toplantıda içerisine diğer paradan da karıştıralım mı veyahut da yettiği yere kadar yapıp da açık mı bırakalım bittiği yerde paranın bittiği yerde bizde mi duralım ne yapalım diye istişare etmişlerdir karar şöyle çıkmıştır Evet baştan karar verdi karanpara karıştırmayacağız. Hala karıştırmayacağız. Bunda ittifak etmişlerdir. Sonra eğer paranın yettiği yere kadar yapar da açık bırakırsak duvar açık ve yarım olduğu için yıkılmaya yüz tutar. Bu doğru değildir. Paranın bitmeye yaklaştığını anladığımız devrede nereye kadar yetiyorsa duvarları oradan bağlayalım. Bu sağlamlığı için daha iyidir, daha istikrarlı olur demişlerdir. Ve daha sonra da Para bitmeye yaklaşınca bir noktada durmuşlar, duvarı oradan bağlamışlardır. Böylece Hücre İsmail dışarıda kalmıştır. Bu yüzden bu bana bakan şu köşenin adı nedir? Bir önceki köşenin adı Rükniyemani'dir. Tamam. Bu köşenin adı Rıkne Hacer'dir. Hacer-i Esvet köşesi. Bu iki köşe asıl köşedir. Asıl köşe demek ne demek? İbrahim Aleyhisselam'ın inşası da temel demaçlı inşası da aynı köşeler bu köşedeydi. Bu köşeler İbrahim Aleyhisselam'ın temel taş olarak kabul ettiği o temelin üzerine oturarak yükselen köşelerdir. Asıl köşelerdir. Ama şu iki köşe asıl değildir. Bu yüzden burada istilam vardır, burada da istilam vardır. İstilam elle tutarak öpmenin adıdır, secdede öpmenin adıdır. Burada uzaktan işaret istilamın yerini tutar, burada uzaktan işaret istilamın yerini tutmaz. Ama bu köşeye de elle tutmak vardır, burada da aynı şekilde vardır. Bunlar da yoktur. Neden yoktur? Çünkü bunlar asıl köşe değildirler. Anlaşıldı? Yine buna binaen, inşallah paylaşacağız buna binaen, Kabe'yi tavaf ederken hatimin dışından tavaf etmek vaciptir. Neden? Çünkü şuradan gire de içinden geçerek tavaf ederseniz Kabe'nin bir bölümünü tavaf etmiş olmuyorsunuz. Anlaşıldı. Burada kalan bölümüne tavaf etmiş olmuyorsunuz. Onun için haccin vacipleri sayılırken inşallah sayacağız, paylaşacağız. Haccın vaciplerinin arasından bir tanesi de nedir? Kabe'yi hatimin dışından dolaşarak tavaf etmektir. Sebebi budur. Yine kaynaklarımızda gelen bilgilere göre bir insan hatimin içerisinde bu bölgede namaz kılsa ve yemin etse ki ben Kabe'nin içinde namaz kıldım dese yemini yerine getirmiş sayılır deniyor. Neden? Çünkü gelen hadis güçlüdür. Tamam. Ancak bir şey daha var. Kabe'nin içinde namaz kılan insan bize göre de İmam-ı göre de bir tek İmam Malik Rahmetullahi'la dışında kılmalıdır diyor Kabe'nin bize göre de İmam-ı göre de Kabe'nin içinde namaz sahihtir Kabe'nin içinde namaz kılan insan dört bir tarafa doğru da dönerek namaz kılabilir. Birden fazla namaz kılan varsa yüz yüze gelmeyecekler. Cemaatle kılanıyorsa cemaatle imam yüz yüze dönük olmayacak. Onun dışında ne olur? Dört bir tarafa dönülerek namaz kılınabilir. Ancak hatimde sadece Kabe'ye dönülmelidir. İhtiyaten. Neden? Evet, Kabe'nin içinden olduğunu ifade eden hadis olsa da Efendimiz böyle buyursa da Efendimiz orayı yıkarak Kabe'ye ilhak etmemiştir. Buna dayanarak buna ihtiyaten ne olur? Hatim'deki insanlar Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmak zorundadırlar bundan dolayı. Ancak orasının Kabe'nin içerisinden olduğu demin de dediğimiz gibi yeminde de zikredilse yemin geçerli kabul edilir. <gülüyor> Anlaşıldı. Bunları şeyde paylaşmıştık. Yani kıbleye dönüşte paylaşmış idik. Sadece İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki Kabe'nin dışından doğru dönülerek kılmalıdır. Kabe'nin içinde namaz olmaz. Onun kanatı söyle. İçinde olan insan Kabe'nin bir bölümüne dönmüş oluyor. Bir bölümüne dışlamış dönmemiş oluyor veya sırt dönmüş oluyor. Bu kıbleye tam teveccüh kabul etmiyor onu. Ama diğer alimler böyle düşünmüyorlar. Biz mesela şuraya döndüğümüzde de Kabe'nin tamamına dönmüyoruz bir bölümüne, bir dilimine isabet etmiş oluyoruz. Bu sahih olduğuna göre içeride de aynı şekilde sahih olur deniyor. Onlar kıble ile ilgili meseleydi. İnşallah yeri geldikçe yine bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bunu niçin söyledim? Kabe'nin bu inşasıyla ilgili bilgi, ek bilgi olduğu için söyledim. Şu birkaç kelimeyle onu tamamlayayım. Efendimiz hayattayken bu olmamıştır. Biliyorsunuz Efendimiz hayattayken İslam'dayken Kabe'de değişiklik olmamıştır. Efendimizin nübüvvetinden önce olmuştur. Efendimiz e, henüz peygamberlik gelmemişti. O yıllarda Kabe büyük bir zarar görmüştü. Sellerden çatlamalar, e, duvarlarda yıkılmalar, ayrılmalar olmuştu. Hatta bağlamışlardı. Dağılmasın, etmesin, gitmesin diye Kabe'ye dokunmaktan da diğer bir taraftan çekiniyorlardı. E, bu, de, bu devrede Kabe daha sonra karar alınarak Kabe inşa edildi. hacer esedin Esved'in yerine konması sırasına gelince de kabile rahatsız kavga çıkmıştı. Bunun siyer kitaplarında görüyorsunuz, okuyorsunuz. Niye? Her kabile reisi hacer Esved'i, kabilecilik, aşiretcilik çok yaygındır, çok da canlıdır. Kabe'nin taşının kendisi tarafından hacer esedin Esved'in konması gerektiğini söylüyor. Bir başkasının bu taşı yerleştirilmesine razı olmayacağını bu şerefe ona devretmeye rıza göstermediğini açık ve kesin dille. Çünkü içerisinden hangisine müsaade edilse Hacarlı Aleyhisselat Taşı'nı oraya koymak o kabilede, o kabilerinde lider kabul ediliyor. Buna rıza göstermeyeceklerini söylüyorlar. Sen koyarsın, ben koyarım mücadelesi harbe kadar işi götürmüştür. En son insanlar e, bu meselede kan akar, akacak. Yani kan akıtmadan böyle bir şeyi kimseye teslim etmez manasına kan dolu kana eller daldırılmıştı yani elimizi bunun manası kana bulamaya buurda hazırız demekti Durumu gören yaşlıca bir insan durumu kurtaracak bir fikir üretiyor ve şöyle diyor. Gelin diyor bu gece Kabe'de sabahlayalım. Sabahleyin Beni Şeybe kapısından Beni Şeybe kapısı Safa merve Aratan'a doğru bakan Safa tarafına biraz daha yakın olan bir kapıdır. Beni Şeybe kapısından Sabahleyin ilk giren kim olursa onu kendimize hakem tayin edelim. O kim koyacak diyorsa nasıl bir hüküm veriyorsa hiçbirimiz onun sözünden çıkmayalım diyor. Bu fikir kan dökülmektense rağbet buluyor ve o gece bütün kabile reisleri Kabe'de geceliyorlar. Kabe'nin yanında gece oluyor. Dört gözle Beni Şeybe kapısından içeri girecek kişiyi bekliyorlar sabahleyin ve takdiri ilahi Beni Şeybe kapısından o gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günkü adıyla Muhammedül Emin içeri giriyor ve herkes sevince boğuluyor. Çünkü Peygamber Efendimizin adaletli davranacağını, emin davranacağını biliyorlar ve içleri bu konuda huzurlu. Peygamber Efendimiz'e konu anlatılıyor. Konu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in seri zekalı ve çözümlü olduğunu görüyoruz. Efendimiz derhal ayağa kalkıyor, sırtındaki ridasını çıkarıyor, yere seriyor, hacer Esved'i kucaklayarak üstüne koyuyor, bütün kabile reislerini çağırıyor. Herkes diyor gelsin taşı hep birlikte yerine koyuyoruz. Dolayısıyla bütün kabile reisleri cübbenin orasından burasından tutarak taşı taşıyorlar. Duvardaki hizaya getiriyorlar. Efendimiz de taşı yerine sürerek böylece bütün kabile reisleri müşterek olarak taşı yerine yerleştirmiş oluyorlar. Bu çözüm onları çok sevindirmiştir. Herkes taşın yerine yerleştirme şerefinde kendi kabilesinin payını da görmüştür. Peygamber Efendimiz de ayrıca bundan dolayı takdir toplamıştır. Yamuk adamlar gene de imana gence iman etmemişler ama <gülüyor> takdir etmişler. Böyle diyelim. Böylece böyle, böyle bir inşaat geçirdiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz devrinde yok. Peygamber Efendimiz'den sonraki devirlerde de yok. Ta ne zamana kadar yine büyük zararlar görünce e, Abdullah İbni Zübeyr devrinde yeni bir e, hareketlenme görülmüştür. Abdullah İbni Zübeyr devrinde o yıllarda da yine gelen sellerden ciddi yaralar almıştı. Çatlaklar oluşmuştu. Abdullah İbni Zübeyr kimdir? Esma'nın çocuğudur. Esma'nın e, Hicret'ten arkasından hemen Kuba'da dünyaya gelen yavrudur. E, hicret'in ilk çocuğudur. Zübeyir İbni Avvam'ın cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh'ın oğludur. Muaviye örüp de yerine Yezide biat edilince insanlar Yezide biat etmemişlerdir. Gözler hep Hazreti Hüseyin'de, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la ve onun yanında yer alan Abdullah ibn Zübeyir'de. Ama Hazreti Hüseyin biliyorsunuz, Abdullah ibn Zübeyri Mekke'de bırakarak o onunla gitmemiştir. Kendisi Kûfeye intikal etmeye çalışmıştır. Ama Kûfeye ulaşamadan Kerbela'da acı bir şekilde şehit edilmiştir. Bu devrededir. Abdullah İbni Zübeyir'de daha önce Hazreti Hüseyin'in de Abdullah ibn Zübeyir'in de bu bölge biat etmeyince üzerine askerler gönderilmiştir. Abdullah ibn Zübeyir iyi bir savaşçıdır. Yani babasından miras iyi bir savaşçıdır. Gelen birlikleri hep o göğüslemiştir. Ve o e, yok etmiştir. Yani bütün birlikleri hemen hemen e, durdurmayı başarmıştır. Ve e, kahramanlık konusunda oldukça takdir toplamıştır. Ama teveccüh Hazreti Hüseyin'e, bunu Abdullah İbni Zübeyir de takdir edilen bir insan haline gelmiştir. Daha sonra Hz. Hüseyin orayı terk edince Kerbela'da da şehit edilince Hicaz bölgesindeki insanlar ile Mısır reddetmişlerdir Yezid'in halifeliğini Abdullah İbni Zübeyre biat etmişlerdir. Bu devrede Hicaz bölgesinin halifesi kimdir? Abdullah İbn-i Zübeyir'dir. Onun devrinde yeniden bir inşa olmuş Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu an ne yapmıştır? Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi yaptırmıştır. Yani Hicri İsmail'i içeriye aldırmıştır. Kabe'nin kapısını zemine indirmiştir. Aksi tarafa zıt istikamete ikinci bir kapı daha yaptırmıştır. Hadiste tarif edildiği gibi. Ancak Abdullah İbni Zübeyr'in üzerine kim gönderilmiştir? Haccac bir orduyla gönderilmiştir. Haccac gelerek Kabe'yi kuşatmıştır. Abdullah İbni Zübeyr ve askerleri arkadaşlar da çekilerek Kabe'ye doğru sığınmışlardır. Mücadele oradan devam etmişlerdir. Ama Kabe ve Kabe duvarlarına kendilerine siper aldıkları için Haccac Ebu Kubeys dağına mancınıklar kurdurmuştur ve oradan Beytullah'ın Kemeşci'de Haram'ın içerisine dev taş yağmurlarına tutmuştur. Bu hadiseler benim çok dile getirmek istemediğim hadiseler, acı hadiseler ama ne yazık ki bu tarihte yaşanmıştır, olmuştur. En son olarak Birer ikişer yok olduklarını Çünkü durmadan dış dünya çoğalıyor Haccac Gerçekten zalimdir müthiş bir zalimdir Ama aynı zamanda Çok iyi bir hatiptir çok iyi bir de Komutandır çok harpta başarılı da Bir insandır giderek Sayı artırmayı başarmıştır hücumları Sıklaştırmıştır Abdullah İbni Zübeyir'in bütün yiyecek Kollarını kesmiştir Dış dünyayla irtibatını kopartmayı başarmıştır Abdullah İbni Zübeyir de Uzun dayanmak adına yiyeceklerini depoladığı, çok ölçülü verdiği, bu ölçülü verme de içerideki askeri rahatsız etmiştir. Çünkü o uzak düşünüyor. Asker ise aç şey olarak bu denge tam bir türlü kurulamamıştır. Ama neticede birer ikişer kaybolduklarını görünce, Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh, annesi Esma hayattadır. Annesine gelerek anne, çevremdeki insanlar birer ikişer bu hayattan ayrılıyorlar. ''Ne dersin? Yiyeceğimiz, içeceğimiz kalmadı. Dış dünya ile irtibatımız neredeyse bütünüyle koptu. Teslim olayım mı?'' diye annesiyle istişare etmiştir. Ama Esma gerçekten yiğit bir kadındır. E, tavsiyesi şu olmuştur. ''Kendini asla bir zalimin merhametine terk etme.'' demiştir. ''Bir zalimin merhametine bırakma. Sana inanan insanlar senin uğruna şehit oldular. Davan uğruna şehit oldular. Sana sahiplendiler.'' Onların şehadetlerine, emeklerini, gayretlerini ve iyi niyetlerine boşa çıkaran insan olma demiştir. Annesinin sözünü tutmuştur Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh. Vuruşa vuruşa şehit düşünceye kadar bu yola devam etmiştir. Ne yazık ki şehit düştükten sonra zulüm o noktada bitmemiştir. Başını kopararak annesinin önüne koymuşlardır. Nasıl beğendir mi diye Esma radıyallahu anh, korkacak birisi değildir. Katillerine aynen şunu söylemiştir. Elhamdülillah siması katillerinin simasından çok daha güzel, çok daha nurlu demiştir. Şev olarak. Ama evlat acısını yaşamıştır. Uzun ömürlü bir annemizdir. Dolayısıyla bu acıları da tatlı hayatın birçok çeşnisini yaşayarak daha sonra bu dünyadan ayrılmıştır. Dolayısıyla Abdullah İbn Zübeyr de annesi Esma radıyallahu hakkında Mekke'deki, Mekke'de çok sahabi yoktur. Dolayısıyla Mekke'deki sahabiler arasındaki yerini almıştır. Orada vefat etmişlerdir ve orada gömülmüşlerdir. Haccacın hücumlarından da zarar görmüştür Kabe. Ama anlaşılan odur ki çok büyük yani yeniden tamiri yıkıp yapmayı gerektirecek bir zarar görmemiş idi. Ama Haccac bu yapılan binayı Kabe'de değişiklik olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla yıktırmıştır. Yeniden eski şekliyle yaptırmıştır. Yani kapı yüksekte yine Hicri İsmail dışarıda olacak şekilde yeniden yaptırmıştır. Şam'a gelerek Şam'da da bunu Kabe'yi bile değiştirmişler bunlar ben aslıyı şekliyle yaptırarak geldim diyerek de övünmüştür. Bu övünme sırasında yine öğreniyoruz ki orada bulunan ilim ehlinden bir tanesi, o insan Kabe'yi böyle yaptırdı çünkü senden daha alim, daha fakihdi demiştir. Çünkü Allah Resulü'nün böyle bir hadisi vardı diye hadisi orada nakletmiştir. Ve neden öyle yapıldığının sebebini de zikretmiştir. Orada aktarılan bilgiye göre, Yezid'in bu değişikliğe üzüldüğü, keşke öyleyse kalsaydı manasına üzüldüğü, üzüldüğü nakledilir. Vallahu alem. Bundan sonra değişiklik görmüyoruz. Sadece nedir? Harun er Reşid'in Malik rahmetullahi aleyke müracaatını görüyoruz. Han Reşid İmam Malik'e diyor ki: Kabe'yi Resulullah'ın o hadiste tarif ettiği gibi yaptırayım mı?" diye İmamı Malik'e müracaat ediyor. İmam Malik çok kesin, net, biraz da sert bir cevap veriyor. Her gelip giden hükümdar Kabe'yi ben yaptırayım sevdasına düşmesin diyor. Kabe'nin celaletiyle oynamayın, Kabe'yi kendi haline bırakın diye kızıyor. Bunun üzerine Harun Eşit Kabe'ye dokunmuyor. Daha sonraki Osmanlı devirlerinin yıllarında Kabe yine çok büyük zararlar görmüştü. Hatta kalaslarla tutturulmaya çalışıldığı biliniyor. Çünkü sel Kabe'nin olduğu noktadan geçmiyor. Ama yakın noktasından, Hacı'l Esved'in şuralardan geçiyor yaklaşık şuralardan geçiyor ama burayı oydukça zeminde kayma kaymada çatlamaya sebep oluyor. Bu nevi hatalar yüzünden Kabe yeniden e, tamir ihtiyacı duyulmuştur. E, restore edilmesi gerekmiştir bugünün tabiriyle ve bunun için devrin halifesine müracaat edilmiştir. Devrin halifesi 4. Murat'tır. O devirlerde uygun bir zaman biriminde Türkiye'den malzemeler göndermek yerine Türkiye'den usta ve ustiye lazım malzemeler göndermiştir. Dolayısıyla Kabe onun devrinde prensip olarak alınan taşlar sadece Mekke harem bölgesinin içerisinden alınacak. Öyle yapılmıştır. Yontulup hazırlanacak ve o devreye kadar normal Taşın şekli nasılsa ufak düzeltmelerle oturtuluyorsa nasıl yapılmıştır? Osmanlı camilerde uygulanan stil uygulanmıştır. Taşı kalıp halinde düz yontuyorsunuz. Duvar kalınlığını ona göre ayarlıyorsunuz. Buna göre Sıfıra sıfır taş oturabilecek, çok az harçla yetinilebilecek bir prensiple ve güzel de sağlam harçla hazırlanarak Kabe haremden toplanan taşlarla yeniden örülmüş, yeniden yapılmıştır. Dolayısıyla o günden sonra da Kabe kolay kolay bir daha sarsılmamıştır. Şu günkü gördüğünüz bina 4. Murat devrine ait binadır. Sadece değişiklik kapısında olmuştur. halit devrinde, yani Abdullah'dan önce Feth vardı. Feth'ten önceki halittir, Halid devrinde sadece kapısı değiştirilmiştir. Altın kapı takılmıştır. Bir de bu çatı kısmında, çatısı böyle siyah değil, üzerinde Kabe örtüsünün rahatça oturabileceği sistem yapılmıştır. Yani kolaycık da örtü takılabiliyor. Oradan aşağıya dört bir tarafı sarkıtılıyor. Sonra Kabe'ye giydirildikten sonra Kabe'nin üzerindeyken dikiliyor. Bu senede iki kere yapılır genellikle. Bir tanesi millet Arafat'tayken yani herkes Arafat'ta vakfe yaparken Kabe'nin örtüsü yeniden değiştirilir. Oradayken giydirilir. Açık kalan noktaları hemen oradayken ipek iplikle yine neden ipektir. Tamamen Kabe'nin örtüsü siyahı da, diğeri de. Bu yazılar şu gördüğünüz tip yazılar nedir? E, i̇pek altın suyuna batırılarak yazılır, e, işlenir. Diğerleri siyah bölümüne dahil Kabe'nin bütünü ipektendir. E, böyle bir örtüyle örtünür. Bunun kolay takılması, kolay çıkarabilmesi için üstünde bir değişiklik, ufak değişiklik yapılmıştır. Altın oluk eskilikçe değişir. Yine hacer e kaplayan şu gümüş kaplama zaman zaman değiştirilir. Onun dışında 4. Murat devrinde yapılan Kabe'den ciddi bir değişiklik yoktur. Bina o güne ait binadır. Bir güzellik olarak demiştim evet öyle yapılmamış Allah Resulü yapmadı diye son şekli nasılsa onun bıraktığı gibi yapılma tercih edilmiştir. Ama güzel bir şey yapılmıştır. Tam o kapının şu izasında, bana bakan tarafında sökülünce kapı olacak şekilde taşlar öyle örülmüştür. Normalde peş peş üzerine gelmez. Yani iki tuğlayı böyle koyuyorsanız üçüncü tuğla bu ortaya konur. Yani aynı tuva, tuğla üst üste üst üste konarak böyle çizgara devam edip gitmez. Ee, üst üste bakın burada olduğu gibi hiçbir şey üst üste değil. Yani taşların çizgileri üst üste gelmez. Ama oraya baktığınızda orada e, kapı olacak şekilde üst üstedir. İçerisindeki duvarı söküp alsanız orası aynen kapı çıkacak şekildedir. Bu yüzden bazı kaynaklarda Oraya babul mesdu örülü kapı kapatılmış kapı ifadeleri kullanılır. Kabe böylecedir tarihçesinin özeti de yaklaşık budur. Şimdi geldik hac kelimesine. Hac lügatte kendisine değer verilen Manen değerli kabul edilen bir yeri ziyaret etmek, bu duyguyu tekrar tekrar taşımak manasına gelir. Eslah olarak ıslah olarak İslam'ın 5 temelinden biri olarak kabeyi ziyaret ile Resulullah'ın öğrettiği şekilde yapılan ibadetin adıdır. Bunu şunun için söyledim. Islah olarak haccı tarif zor. Nasıl tarif ediyorlar? Beytullah'ın hususi amellerle, hususi şekilde yapılan ziyaretine denir diye. Bu da atıftır. Yani Peygamber Efendimiz nasıl öğretmişse doğrusu o şekilde yapılandır. Eğer Arafat'ta vakfe yaparak, Mizderife'de vakfe yaparak, taş tabaları yaparak tavaf ve sağ yaparak yapılan ibadet derseniz bu sefer de çok geniş, çok uzun bir tarif oluyor. Kısaca böyle ifade etmekte fayda var. Tamam. Şimdi daha önce söylemiştik yani ayet-i kerime yani şeyi farziyeti ayetle sabittir. Onu yazınız. Farziyeti ayetle sabittir. Bu ayet, bu ayet başka da var da bu ayet birinci derecede Adi İmran suresinin 97. ayetidir. Ayet-i buyuruyor? Velillah ale nase haccul beyti men istata ileyhi sabila. Yol bulabilenler için Beytullah'ı hac etmek Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır diyor. Murgo oldukça güçlü geliyor. Velillah ale nase haccul beyti men istata ileyhi sabila. Oradaki hac kelimesi de Aynı kelimeden alınmıştır. Hac kelimesinin kullandığı kelimedir. <Gülüyor> Hac esasen daha İbrahim aleyhisselam'dan beri vardır. Yani bunu biliyorsunuz. Yani o da Hac Suresi'nin 20 Hac Suresi diye bir sure vardır biliyorsunuz. Bu surenin 27. ayet kelimesinde ve evven fil nase bil hacce ve kulli min kulli bütün insanlara haccı ilan et diyordu Cenab-ı Allah İbrahim aleyhisselama ister olarak isten yorgun develerle sahralar aşarak sahranın dirinliklerinden bu diyara gelsinler diyordu. Peygamber Efendimiz de yine haccın farziyetini bütün insanlara ilan etmişti. Şunu da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bu ilan ederken ne diyordu? Ya sahabilerden bir tanesi Ya Resul her sene mi? diyordu. Efendimiz bu soruya kızıyordu. Kızmakta da haklı yani çünkü her sene Peygamber Efendimiz olacak durumu bir düşününüz. Dolayısıyla Allah Resulü Beytullah hacca dinliyorsa bu bir keredir. Bunu her sene haccedelin mi diye sormanın ayrıca bir manası yoktur. Çünkü sorumluluklar ve ısrarlar sen misal olarak söyleyeyim Taif desin, sen cidde desin, kolay haç edersin ama İstanbul'daki insanı düşün, Erzurum'daki insanı düşün, Boston'daki insanı düşün, e, Türkistan'daki insanı düşün. E, dolayısıyla bu sorunun bu şekilde sorulmasını Peygamber Efendimiz doğru bulmuyor ve bir sene ömürde bir kere olduğunu orada e, vurguluyor. Yine hacca teşvik eden bir sürü hadis-i şerif var. Yani e, daha önce söyledik. E, mebrur olan haccın karşılığının ancak cennet olduğunu, bir insan e, şehvi sözler ve davranışlarda bulunmadan, fıskı fücur hatalar işlemeden eğer Hacca yapar da gerisin geri dönerse annesinden yeni dünyaya gelmiş gibi hataları silinerek döneceğini vurguladığını yine biliyorsunuz. Ayrıca Büniyel İslamu ala Kamsin İslam 5 temel üzerine Bina edilmiştirin Son şıkkının hac olduğunu da Yine biliyoruz Ancak Haccın farz olması için şu şartlarda Hacın farz olması için gereken şartları Yazıyoruz şimdi Haccın farz olması için Bir İslam gerekir Müslüman olmayanın Haccı ziyarettir Turistik ziyarettir. Dolayısıyla haccın ibadet olması için kişinin Müslüman olması gerekir. 2. Ergenlik çağına girmiş olması gerekir. 3. Akli dengesinin yerinde olması gerekir. 4. Hür olması gerekir. 5. Güç yeterliliği. Parantez içinde ıstıtaat diyoruz biz buna. Ayette geçtiği gibi ıstıtaat, güç yeterliliği gerekir. Güç yeterliliğinden kası Yol nafakası olacak. Bineği ile beraber. Yani şu anda vasıtalarla. Şu andaki binek neyse. Eskiden attı, deveydi. Şimdi Türkiye için düşünüldüğünde uçak yol nafakası olacak güç getirme demek bakmakla yükümlü olduğu ehlinin nafakası olacak imkan bulunacak imkan bu demek şimdi zengin oldun bu şartlar gerçekleşti hafta bir hafta kaldı hacca gidemiyorsun yol emniyeti yok gidemiyorsun Buradan çıkmadın gidemiyorsun. Önüne bir sürü ek şeyler çıkıyor. Dolayısıyla imkan bulmuş olacak. Altı bir başka şık var. Darul Harp'te bulunan insan, yani İslam diyarında olmayan insan, Darul Harp'te bulunan insan, Bu ibadetin farziyeti hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Darül İslam'da ise böyle bir şart yok. Bilgisi yoksa bu kusur kabul edilir. Ama Darul Harp'te İslam topraklarında değilse bu bilgi ona ulaşmalıdır. Böyle bir şartı var. 8 7 Ben öne arkaya aldım. No biraz ondan oldu. 7 Vakit olmalıdır. Yani hacim farz olduğu anla demin dediğim gibi edaya uygun olmalıdır. Vakit olmalıdır. Yani hac aylarında oraya ulaşacak vakit olmalıdır. Hac ayları geçmiş, hac aylarından bir, yıl, bir ay sonra mesela imkanı her şeyi yerli yerine bulmuş. Hayır yani gelecek ne olur haç ayından kadar. Bu durumu devam ederse öyle. Sekiz diyelim bir de bunu bilerek geriye bıraktım. Kadınlar için mahrem. Şimdi bir parantez açın. Ve onun nafakası. Yani kadının mahremi var da mahremin kendi hac etmiyor veya kadın için hacca gidiyor. Dolayısıyla onun nafakası da kadının üzerinedir. Ama kendi de gidecekse mahrem olan kendi nafakasını kendi kendisi ikisi birbirine olur giderler. Ama o mahrem kadın için gidiyorsa onun nafakası da normalde kadının üzerinedir. Yani kadın kendi masrafını üstlenebilecek imkan olduğu gibi mahrem olarak kendisiyle gidecek insanın da masrafını üstlenecek kadar maddi durumun ne olması gerekir? Anlaşıldı? Budur. Şimdi bunlar neydi? Farz olması için gerekli şartlardı. Şunlar. Şimdi bir şey daha var. Edasının şartları var bir de. Bir, beden selameti. Ama ayağı kesik iki kolu kopuk tek kol olsa sıkıntı kabul etmiyor. Ha? Felçli Virgül yatalak, virgül yola tahammül edemeyecek derecede yaşlı ve zayıf olmayacak. Şimdi burada önemli bir şey yazmanızı ayrıca istiyorum. Ebu Hanife'den gelen ve daha meşhur olan kanaate göre bunların üzerine haç farz değildir. Dolayısıyla başkalarına vekalet vererek haccettirmek zorunda da değillerdir. Bu Ebu Hanife'nin kanatı ve Ebu Hanife'nin asıl kanaati bu. Ancak mezhepte, mezhepte derken yine Hanefi'leri kastıyor. Ancak mezhepte muhtar olan, yani tercih edilen diğer şartlar gerçekleşmişse, bütün diğer başka şartlar gerçekleşmişse, yani maddi durumu iyi yatağı şöyle böyle bütün şartları var gerçekmişse yerine hac ettirmeleridir. Yani kendileri gidemiyorlar ama vekil göndermelidirler diyorlar. İki yol emniyeti hem can için hem de mal için Emniyetli olmalı. İtibar galip haledir. Galip yani galip yol selameti ise galip yol selameti ise kaç farz olur? 3 Kişi hapiste veya tehdit altında olmamalıdır. 4. Kadınlar için güvenilir mahrem, Veya eş olmalıdır. Yine kadınlar 5. Kadınlar Kadınlar iddet bekliyor olmamalıdır. İddet bekliyor olmamalıdır. İddetin ne olduğunu biliyorsunuz. Boşandıktan sonra veya kocası öldükten sonra beklenilen süreye denilir. Kocası ölen kadınlar adet görüyorlarsa 3 adet Şafiler 3 temizlik devresi. Kocası ölen kadınlar ise 4 ay 10 gün iddet beklerler. Hamile olanlar da çocuğunu doğuruncaya kadar bu devrede olmamalıdır. Tamam? Belki bağlayıcı bir şey bununla ilgili. Bir insanın üzerine hac varuz olmuşsa doğru olan ilk fırsatta gitmesidir. Hac fevri midir, ömrü midir diye epey bir münakaşası var ama özeti budur. Yani olarak daha sonra gitse, üzerinden düşürse bile maazallah bir insan hac üzerine farz olduğu halde gitmeden sonra vefat ederse bunun sorumluluğunu evet taşır. Şimdi şöyle bir başlık atıyorsunuz üzerine konuşuyoruz. Haccın farzları. Haccın farzı çok değil. Haccın farzı kolay, vacipleri çok. Haccın farzı üçtür. Bir ihram 2 Arafat'ta vakfe 3 Ziyaret tavafı Bunlardan birincisi şattır. Onun hizasına şat yazın. İkincisi ve üçüncüsü rükündür. Rükün ibadetin içinde olana diyorduk biz. İkincisi ve üçüncüsü rükündür. Şimdi birinciden başlıyoruz. İhram. İhram neye denir? Herhalde haç yapanın, umre yapanın Türkiye'de en zor veya en yanlış anladığı konulardan bir tanesi ihramdır. İhram neye denir dediğinizde giyilen iki parça bezin adı. Hemen genellikle o gösteriliyor ve öyle tarif ediliyor. İhram o değildir. İhram ilk önce ben yazdıracağım ama şöyle diyelim ya yani şu iyice zihninizde canlandırınız İhram sadece giyilen elbise olsaydı kadınlar öyle bir şey giymiyor. Kadınlar ihrama girmemiş olurdu. Demek ki ihram o değil. Hele evet, oradan başlayalım. İhram farklı bir şey. Bir başka gerçek daha şey olarak insanlar bazı şeyleri diye farklı isimlerle adlandırıyorlar giderek o isim öyle müzminleşiyor ki orada başka manaya alınamıyor. Hep insanlar onu düşünüyorlar. Ne gibi? Misvakta olduğu gibi. Misvak normalde diş temizleme aleti demektir. Misvak denilen o ağacın asıl adı erak ağacıdır. Onun köküdür dalı da değildir misvak bir misvak dene dene insanlar misvak deyince hemen akla o gelir olmuştur ama misvak tekrar ediyorum erak ağacının köküdür başka şeyler için misvak dense mesela diş temizlenen bir bez parçası için pamuk için diş fırsası için misvak dense doğru mu denmiş olur veya diş ipleri var ip için dense doğru mu evet doğru denmiş olur bunun için peygamber efendimiz e, sünnet e, şöyle diyelim sünnet olan dediniz e, bir insan pamukla dişini temizlese diş temizleme sünneti yerine gelmiş olur mu? El cevap olur. Fırçayla temizlese olur mu? Evet olur. İple temizlese olur mu? Evet olur. Bezle temizlese olur mu? Evet olur. Devam ediyorum. Peygamber efendimiz bunun için en çok erak ağacının kökünü kullanmıştır. O kullansa bu sefer hem sünnet olan diş temizleme gerçekleşmiş olur hem de Resulullah'ın kullandığı bir madde kullanılmış olur. Anlaşıldı? Ama kitaplarımıza bakın. Namazlardan önce ve benzeri işte diş temiz abdest alırken diş temizleme ile bilgi gelirken bunu işte Erak ağacıyla yoksa pamukla, yoksa bezle, o dahi yoksa parmakla yapılması sünneti yerine getirir diye size hemen ek bilgi vermeye başlar. Dolayısıyla misvak dişlerin genel temizlenmesinin adıdır. E, erak ağacının kullanması, tekrar ediyorum, ayrıca Resulullah'ın kullandığı bir maddeyi kullanmaktır. Cenab-ı Allah'a hakikaten lifleriyle, yapısıyla baktığınızda e, böyle bir nimet bahşettiği için insanlar şükretmelidir. Onun tazesi, yani kök topraktan yeni çıkarılmışsa çok keskin, çok güzel kokar. Bir de biber gibi yakanı vardır. Biber gibi yakanı daha makbuldür. Ee, öyle olanı vardır. Ee, ama o bulunmadı demek, yani diş temizlenmeyecek demek değildir. Dişi her türlü temizleme, namaz açısından, abdest alırken diş temizleme açısından sünnetinin yerine gelmesine yardımcıdır. Şimdi orada ona nasıl misvak esasen misvak kelime olarak da istaka dişini temizledi demekse misvak diş temizleme aleti demek. Yapı kelime olarak da bu demek. Şimdi aynı şekilde ihramda da erkekleri nedir? İhrama girdikten sonra dikişli elbise giyme yasağı vardır. Ona uymak için giyilen elbiselerdir, alt üst tavlular. Yoksa o giyile giyle adı ihram kalmıştır. İhram denilince de insan hemen onları algılar olmuştur. İhram o değildir. O zaman ihram nedir? İhram, yazın onu, İhram, daha önce var olmayan bir yasaklar çerçevesine niyet edip telbiye getirerek girmenin adıdır. Bu yasaklar çerçevesi bu yasaklar çerçevesi ibadetin ruhuna ibadetin ruhuna uygun bir çerçevedir. Şimdi durun. Ya zaten demek istenilen şu. Bu yasaklar çerçevesi yasaklar konsun, dayatmalar olsun diye konmamıştır. Neden? Bu ibadetin bir çerçevesinin olduğu. Normal hayattan farklı olduğu, bu ibadetin ruhuyla uyumlu olduğu bilinsin diye konulmuş çerçevedir. Bir nevi milyonlarca insanın bir araya gelişi bir mahşerdir. Bu mahşerin yapısına uygun, bu ibadetin yapısına uygundur. Bunu daha önce söyledik. Biz diğer ibadetlerle ilgili de bir yasaklar çerçevesine giriyoruz. Allahu Ekber diyoruz, namaza duruyoruz. Bunun fıkıhtaki adı neydi? İftitah tekbiriydi. Bizim dilimizde daha çok. Asıl fıkıh dilinde bu tekbirin adı nedir? Tekbiri tahrimdir. Tahrim tekbiridir. Ne demektir? Biz bununla da bir yasaklar çerçevesine giriyoruz. Nasıl bir yasaklar çerçevesine giriyoruz? Namazdayken gülüp konuşamıyoruz. Namazdayken yiyip içemiyoruz. Namazdayken namazın ruhuna uygun bir çerçevein içerisine giriyoruz. Dış dünyaya kilitleniyoruz. İbadeti içindeki ele oluyoruz. Oruç da gelince şekli değişiyor. Oruçta gülüp konuşabiliyoruz. İşimizi yapabiliyoruz ama artık iyi biçemiyoruz. Onan yasaklar çerçevesinin kendine ait. Haccınkı da kendine ait. Hac eda ettiğimiz sırada yemek yiyebiliyoruz. İçebiliyoruz. Gülüp konuşabiliyoruz. Kendi işimizi yapabiliyoruz. Abdest tazeleyebiliyoruz. Bavlumuzu, çantamızı taşıyabiliyoruz. Yatıp uyuyabiliyoruz. Uyanıp yoluma da devam edebiliyoruz. Hepsini yapabiliyoruz. Ama ne yapamıyoruz? Artık tıraş olamıyoruz. Artık tırnağımızı kesemiyoruz. Artık güzel koku sünemiyoruz. Artık erkekler vücutlarına göre şekillendirilmiş, ister dikerek, ister dokumayla, ister trikoyla, bu şekilde el, kol, bacak girecek, elbiseler giyemiyorlar. Dolayısıyla farklı bir yasaklar çerçevesinin içerisine girmişiz biz. Artık avlanamıyoruz. Bu yasaklara uygun bir çerçeve. Artık şehevi söz ve davranışlarda bulunulamıyor. Böyle bir yasaklar çerçevesine gelmiş ihram bu yasaklar çerçevesinin içerisine girişin adıdır. Bu girişte neyle olur? Bir niyetle olur. İki, arkasından telbiye ile olur. Onun için niyetle telbiye ile dedik. İki şartı vardır. Telbiye bizde şarttır. Ebu Yusuf Allah şart değil diyor bir tek. Niyet yeterlidir diyor. Ama Ebu Hanife de, İmam-ı Muhammed de e, niyet artı telbiye diyor. Tekrar ediyorum. Niyet ve telbiye ile böyle bir yasaklar çerçevesine giriyoruz. Bir insan niyet etse, telbiye getirse Arkasından yasaklar başlar. Üstünde ne olursa olsun, izar ve ridayı o şeylerin adı izar ve rida, alt tarafına izar denilir, üstüne rida denilir. İzar ve ridayı giymeden de bu yasaklar başlar. Bu yasaklardan bir tanesi demin ifade ettiğim gibi erkeklerin vücuda göre şekillendirilmiş elbise giymeleri yasaktır. Dikişli elbise genelde kullanılır ama fıkhi yeterli olgunlukta değildir. Çok kullanıldığı için kullanılır. Asıl yasaklanan nedir? Vücuda göre şekillendirilmiş elbize yani kol girecek, baş girecek, bacak girecek bölümleri olmayan şey demektir. Yoksa bazen şöyle anlaşılıyor. Diyelim ki izarın veya Rida'nın kenarına bir dikiş dikilmesi on sanırım oraya marka dikiliyor bazen veya kenara dağılmasın diye bir dikiş dikiliyor. Ee, senin ihramında dikiş var bu ihram olmaz deniyor. Kasıt o değil. Kasıt nedir? Vücuda şekillendirecek bir dikiş olmayacak. Bunu dikişle yapmadığınızda toplu iğnelerle yaptınız. Gene doğru değil. Bunu onunla da çıt çıtla yaptığınız gene doğru değil. Bunu trikoyla eskiden çok yapılırdı. Bir kazak örerler, hiç dikiş dikmeden olduğu gibi giyilebilecek çorap örerler. Olduğu dikiş yoktur. Ayağınıza direkt olarak trikoyla giyebilirsiniz. Trikoyla yapılan, yani el örmesi yapılan pijama biliyorum ben. Hiç dikiş olmadan bacaktan başlıyor, bir taraftan başlıyor. Hepsini hepsini yapıp çıkar çıkarabiliyor. Böyle de olsa da giyemezsiniz. Ya hazır bu nevi kalıplar olsa tak tak tak tak çıkarılsa yapıştırma olsa ve benzeri olsa yine giyemezsiniz Ne neden giyemezsiniz şimdi şey fermuarlarla tutturulan bir pantolon yapar 3 kademe çıkarıyor bir parçasını bırakabiliyor yaz geldikçe kısaltıyor şey, ve böyle e, şeyle fermuarla tutturulan yapıştırmayla tutturun olsa yine giyilemez neden bunların hepsi vücuda göre bir şekillendirmedir bunu şunun için söylüyorum. Mısır'da genellikle yaygın dikiş yasağı var ya onlar çıtçı bir bakıyorsun her tarafı ihramın çıtçıt çıt dolu. Onlar eteklik haline getirilmiş. İşte üst taraf çıtçıtlarla donatılmış. Bu demek değildir. Bu da yasaktır. Neden? Vücuda göre şekillendirme yasaktır. Bunu neyle yaparsan yapın. En çok da dikişle yapıldığı için halk dilinde dikiş diye adlandırılır. Anlaşıldı? Dolayısıyla erkeklerin bu şekilde bu şekilde Vücuda şekillendirilmiş elbise giymeleri yasaktır. Onun için erkekler ne yaparlar? İzer ve de rida giyerler. Kadınlar için böyle bir yasak yoktur. Kadınların ihramı sadece yüzlerinin açık olmasıdır. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, yüzlerini yüzlerine değen bir şeyle devamlı rüzgâr etince kastedilmiyor, yüzlerini yüzlerine direkt değen bir peçeyle örtmemeleridir. Onun dışında. Kadınların ihramla ilgili bir ya giyiş, giyimle, kıyafetle ilgili bir yasakları yoktur. Kadınlar için daima doğru olan, tesettüre daha uygun olandır. Hem renk hem de biçim olarak. Anlaşıldı? İhram bu demek haliyle. Dolayısıyla ihram sadece o elbise demek değildir. İhram ile ilgili inşallah birkaç şeyi paylaşacağız, ona gireceğim. Ama ihramın ne demek olduğunu öğrendik. İhram tekrar ediyorum niyet ve terbiye ile girilen ve ibadetin ruhuna uygun olan bir yasaklar çerçevesinin adıdır Ona denilir Arafat'ta vakfeyi paylaşacağız şey, peygamber efendim zaten bunu vurgu için biliyorsun el haccu Arafat buyuruyor Hac Arafat'tan ibarettir çünkü hem zamanla sınırlıdır zili çenen dokuzuncu günüdür hem de nedir mekanla sınırlıdır Arafat'ın kendine ait hudutları var bir de Kabe'yi tavaftır. Esasen bu tavafın da ilk dört şavıftadır. Ekterut tavaf deniyor buna. İlk dört şavıftı nedir? Rükündür. Geriye kalan üç şavıftı da oranın tamamlayıcısıdır. Evet. Anlaşıldı. Şimdi inşallah daha sonra hakkında bilgi vereceğiz ama ben şu haccın vaciplerini de bir Üzerinde konuşulsun istiyorum. Daha sonra sırayla bilgiler gelecek inşallah. Mikatlar hakkında bilgi vereceğiz ve haç çeşitlerine intikal edeceğiz ondan sonra. Haccın vaciplerini ben özetlemeye çalıştım. Yan detaylar var onları almadan temel vacipleri bir bir araya getirmeye çalıştım. Kaydederseniz iyi edersiniz. Haccın vacipleri dediğiniz bir... Evet. İhramın mikattan veya öncesinden gerçekleşmesi. Yani şimdi Kabe buradaysa veya Mekke buradaysa diyelim bir mikat sınırı var o sınıra gelmeden önce giyilecek veya en son sınıra gelince giyilecek. Onun için mikattan veya öncesinden gerçekleşmesi. 2. Safa ve Merve arasındaki say. Safa ve Merve arasında say. 3. Saya, safadan başlamak. 4- Tavafı ve sayı yürüyerek yapmak. Bunun üzerine ayrıca bir durmak lazım. Artık paralandık. Paramız bol. Sanki turistik geziye gidiyoruz. Elektrikli arabalar var şimdi. Arabayı kiralıyor. Çocukları kucağına oturtuyor. Düt arabayla tavaf yapıyor. İkinci kattan Safa Merve arasından gidip geliyor. Neymiş demek ki? Tıbbi bir bunu kim yapabilir? Tıbbi sıkıntısı olan yapabilir. Yürüyebilen insan için tavafı da da yürüyerek yapmak nedir? Vaciptir. Vacipmiş demek ki. Tersi kurban gerektirir. Hem arabaya para verir. Bir de kurbana para verirse Eksiklik tamamlanır. Evet. Yine <gülüyor> Beş. Arafat'a Arafat'ta deyin Arafat'ta vakfeye gündüz yetişen insan için güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalmak Bunu sırası gelince paylaşacağız ama Arafat'ın vakti ne zaman başlar? Öğle ile ikindi namazı birleştirerek Arafat'ta kılınır Vakfenin vakfı başlar Ne zamana kadar devam eder? fecce kadar devam eder Anlaşıldı? Vaktinde yetişen insan için güneş battıktan sonra oradan ayrılır Güneş batıncaya kadar ayrılmamalıdır. Nedir? Vaciptir. Ayrılırsa kurban gerekir. Tekrar ediyorum. Güneş batınca kadar duran insanın oradan ayrılmasında artık bir sakınca yoktu. Çünkü müzderifedeki vazifeler başlıyor. Ama yetişemeyen insan düşünüyoruz. Hacca gidecekti. Zirgiçcenin dokuzunda öğle sonu Arafat'a yetişemedi de gece geldi. Sabaha kadar gelip Arafat'a yetişen insan bu rükni yerine getirmiş sayılır. Anlaşıldı. Rükün vakti sabaha kadar devam eder. Bunun asıl vakti öğleden öğre ile ikindi namazlarının kılınışından gün batımına kadardır. Yetişen onun için yetişen insan nedir? Gün batımına kadar oradan ayrılmayacak. Ama yetişemeyen insan sabaha kadar Arafat'a yetişir. Bir müddet orada durur, durur oradan müzderife intikal ederse bu rükmü yerine getirmiş sayılır bu kritik bir meseledir bunun böylece bir bilmesinde fayda vardır eğer zihninizde canlı değilse söyle söylemeyiniz bu böyledir evet 6 Müzdelife'deki vakfe veya yani Müzdelife vakfesi deyin nasıl derseniz Paran, parantez içinde de diyanete rağmen yazın herhalde Hı. Çünkü devre dışında neredeyse bırakılacak hale geldi. 7. Akşam ve yatsı namazını yatsının vaktinde cem ederek kılmak. Arafat'taki cem bizde sünnettir. Ama müzderifedeki cem vaciptir. Anlaşıldı? Sekiz. Mina'da cemrelere taş atmak. Şeytan taşlama ifadesi halk ifadesidir. Doğru değildir. Yanlıştır veya günahdır ifadesini kullanmıyoruz. Tamam ama halk ifadesidir. Biz oradaki taş attığımız yer şeytan değil. Biz de attığımız taş oradaki taşa vuruyor. O taş şeytan değil. Dolayısıyla orada fiilen şeytan taşlamıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Şeytana olan nefretimizi orada ifade ediyoruz. Bu yüzden kaynaklarımızda hiçbir zaman şeytan taşlama diye geçmez. Cemarata cemrelere taş atmak şeklinde geçer. Doğru olan ifade budur. Şeytan taşlama ifadesi halk ifadesidir. Taşlama sırasındaki mana ve ruhu üzerinde inşallah konuşacağız. 9. Evet. Her cemreyi kendi vaktinde atmak. Şimdi kısaca söyleyeyim. Buna vakti gelince söyleyeceğiz. Birinci günün cemresi fecirden fecre devam eder. İlk günün cemresi, ilk gün atacak taşın vakti nedir? Kurban bayramının birinci günün fecrinden, ertesi günkü fecre kadar devam eder. İkinci günün taşı, taşı öğleden başlar, fecre kadar devam eder. Üçüncü günün taşı öğleden başlar, yine niye kadar? fecre kadar devam eder. Dördüncü gün taş atacaksa vakti Normalde sahih olan kavle göre öğleden başlar gün batımına kadar sürer. Birbirinden farklıdır. Evet. Hocam ise şey, zaman gece bize göstermişler. Tah sorular geliyor zaten şey olarak inşallah şey olarak maalesef onu sık sık söylüyorum ya. Müzdarif'deki vakfeyi geceden geçince veya gecenin yarısını arısını bile beklemeden geçiyorlar. Geceden önce. Ondan sonra silsile hep gidiyor. Takılıyorum ben zaman zaman ya gömleğin birinci düğmesi yanlışsa aşağı doğru tık tık tık tık hepsi yanlış gider. Bir başlıyor zincir yanlışlığıma devam ediyor aşağıdan çıkıyor. Sadece müzderife ile kalmıyor o hata ne yazık ki geliyor taşlamaya tesir ediyor. Taşlamadan tavafa da tesir ediyor. Çünkü birinci gün farz tavaf da fecirden sonra başlar. Bir sıkıntı da orada. Paldır küldür bir de tavafa iniyor. Artık e, silsile başlıyor. Evet. İnşallah sırası gelince konuşacağız ama e, geçmiş soruları sormamanızı tavsiye ederim. Buyur hocam, <gülüyor> geçmiş soruların sorulmamasını sizde sadece sizle ilgili değil tavsiye ederim en çok da Şimdi Umre'ye gidiyoruz, şöyle diyor, orada hocam biz hacca geldiğimizde şöyle diye başlıyoruz, bende de korku başlıyor. Çünkü geçmişe yönelik soru, yani e, Allah'a havale ederiz. Bir de şöyle bir şey var, burada uygulanması ne derece doğru tereddütlüğü, ama halkın mezhebi, müftinin mezhebi diriliği bir kaide vardır. Yani bilen insana soruyorsa, bilen insanda kendine böyle tarif ediyorsa o bildiğini zanneden insan bu vebari daha üst üstlenir. Kişi kendi sorumluluğunu düşürür. Ama bütün bu bilgiye edinmek eldeyse, bu bizi ne derece kurtarır? Bununla da endişeliyim. Ama inşallah yeri gelince haccı nasıl yapacağımızı her biri nasıl yapacağımızı peşe teker teker inşallah anlatacağız. Hocam, evet girdikten sonra, İran yasakları başladıktan sonra, herhangi bir şey o yasaklarını yaptığımızda tekrar başladık, yani cezasını da ödedikten sonra tekrar başa dönüp yedikten... Ekimsel... Yo, hayır, hayır. Yola, yola devam edersiniz. Kaldığınız yerden, Kaldığınız yerden devam edersiniz. Tanrıca esnasında abdest, vacilini, fazibini... şimdi geliyoruz ya, onları öğreniyoruz. Evet, Geri gel yok. On. 9'u yazdıydık değil mi? Haccı temettü ve haccı kıran yapanlar için Hediye Hediye h e d -Y. parantez aç kurban Hac kurbanın adıdır Hediye 11 11 halk veya taksir yani tıraş. Halk veya taksir. Halk neyin adıydı? Gelecek o da. Dipten tıraşın adıydı. Taksir kısaltmanın adıydı. Ölçüleri gelecek inşallah. Oraya numara yazmadan bir şık daha ilave edin. Ebu Hanife'ye göre aralarındaki tertip deyin. Aralarındaki tertip. Parantez açın. Taş. Tire kurban. Tire tıraş. Ebu Hanife bu tertibin vacip olduğu kanaatindedir. Halk dilinde bu nasıl ifade ediliyor? Taş, baş, tıraş diye. <gülüyor> <gülüyor> Görmek güzel. Halk Kolaylaştırıyor işi. 12 Halk veya taksirin Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci veya üçüncü günü içinde olması ve haram sınırları içinde yapılması. ziyaret tavafının eyyam-ı nahırda eyyam nahır nahır da öyle değil parantez içerisinde 1 2 3 yazın yine 1 2 3 da yapılması 14 Tavafın hatimin arkasından yapılması. Demin paylaşmıştık. Tavafın hatimin. Hatim denilen şey ne bu? Burası ha hatim. Dediğim gibi daha genişçi olacak. Hatimin arkasından yapılması. Tabi burada ayrıca bir vurgu daha yapmak lazım. Bunu böyle koymuşlar ama şu konulan şu çizgi hatta kalıncadır. Yaklaşık duvardan 20 santim daha uzaktadır. Mermerdir. Buraya şadırvan adı verilir. Çıkıntılı olduğu için İmam Şafii rahmetullahi aleyh bir insan bu şadırvana sıfır geçmemelidir, tep geçmemelidir diyor. Yani o biraz daha uzaktan yapılmasıdır. Bir başka ifadeyle daha açık kitaplarında şöyle vücudun bütününün tavafı Kabe'nin dışından yapmasıdır diyor. Şöyle anlıyor eğer siz sıfır olarak geçerseniz o şadırvana sol kolunuz mesela diyelim ki şadırvanın üstünden gidiyor sol omunuz içeri sarkıyor. Bu yüzden biraz daha uzak yapmalıdır ki diyor bedenin bütünü Kabe'yi dışarıdan tavaf etmiş olsun. Şafiilerde kayıtlarında böyle bir bilgi vardır. Yani ek bir bilgi vardır. Bedenin bütünü Kabe'nin dışından tavaf etmelidir şeklinde. Burada onu ikaz etmek lazım. Bizde nasıl buradan geçmeyi ikaz varsa artı olarak onlarda bir de Kabe'den bedenin bütününün dışarıda kalması ikazı vardır. 15 Tavafın Hacerül Esved'in hizasından başlaması şey olarak. 16 sorunun cevabı geliyor. Tavaf sırasında hadesten taharetin bulunması. Abdest olmanın cevabı vacip denmiş. Tamam. Evet. Tavaf sırasında hadesten taharetin bulunması. 17. Sağa doğru devam ederek tavafın yapılması. Sağa doğru devam ederek tavafın yapılması. Sağa doğru devam ne demek? Nereden başlamıştık? Hacerleşet'ten sonra nereye doğru devam edeceğiz? Evet. Sağa doğru böyle devam edeceğiz. Böyle yok. Ters tavaf yok. Tamam? Tavaf öyle devam edecek demek ki. Kabe sola alınmış olacak. Sağa doğru devam edilecek. 18 Setre Avre riayet. Tavafın genel vacipleri şunlar. Yani birkaç tane de hususi bir vacip var. Yani şöyle diyelim. Hususi vacipler deyin. Yani oraya küçük bir alt başlık ekleyin. Geliyor. Birkaç tane de o var. Önemli. 19 Afakiler için. Afakir ne demekti? Meygattan daha uzaktan gelenler içindi. Bizim gibi giden için afakiler için Tavafı Sader Ne demek Tavafı Sader? Tavafı Sader hangisine deniyor? Ziyaret Tavafı hmm, Ziyaret Tavafı Farz Tavafı deniyor Tavafı Sader Biliyorsunuz biliyorsunuz Söyle canlı söyle duydum Ben duydum Veda Tavafı'nın adı evet. Tavafı Sader ve veda, veda Tavafı'nın adı Evet. Arafat için veda tavafı nedir? Vaciptir. 20. İhram mahsurlarına riayet. Bunları konuşacağız inşallah. 21. Tavaf namazı. Tavaf namazı var. Tavaf yapan için vaciptir, bilesiniz. Tavaf ne o? ister farz hav olsun ister vacip tavaf olsun ister sünnet tavaf olsun ister nafile tavaf olsun. Tavaflar ayrıca tavaflar hakkında bilgi yazacağız. 7 kadar farklı tavaf çeşidi var. Anlaşıldı İnşallah. Hepsini yapınca tavaf namazı ne olur? Vacip olur. 22 21 tavaf namazıydı. 22 İhram mahzurlarına riayet edemeyenlerin üzerine kurban cezası düşüyorsa kurban kesmeleri Mekke Haram sınırları içerisinde kesmek şart Mekke Haram sınırlarının içerisinde olmalıdır yani haçla ilgili ise bir kurban ister hediy olsun ister ceza kurbanı olsun Mekke harem sınırları içerisinde kesilmelidir. Haç kurbanıysa zamanla da sınırlıdır. Ceza kurbanları zamanla sınırlı değildir. Yani bir ay sonra iki ay sonra kesilebilir ama Mekke harem hudutları içerisinde kesilmelidir. Haçla ilgili olan bütün kurbanlar. Tamam. Şimdi bir başlık atın orada duralım. Mikatlar hakkında değil. Mikatlar hakkında. Şimdi öz, öz olarak ne yaptık? Haccın farzlarını gördük. Hakcın vaciplerini paylaştık. Ve bunlar hakkında genel ihram niye denir onu öğrendik. Dolayısıyla inşallah mikat hakkında konuşacağız. Arkasından haç nevileriyle ilgili bilgiler paylaşacağız. Daha sonra ihram yasaklara ilgili kısa bilgi vereceğiz. Neye geçeceğiz? Haçların eda edili şekline. İlk önce de umreyi anlatalım ki umre Haccin içerisinde de umre var. Dolayısıyla anlatma kolaylığını paylaşmış olalım. Ne oldu? Noktaladık. Dolayısıyla bugünkü dersimiz burada noktaladık. Evet. Bu da burada kalsın. Evet. Haftaya gene lazım olacak. Evet. Haftaya tavaf edeceğiz. İnşallah. Evet. Yapacağız. Tamam. Allah razı olsun. Sorularınızı alabiliriz. Ama hocamızın söylediği gibi geçmişe dayalı soru aldık geleceğe bakalım. <gülüyor> evet. Kurbanlar burada kesecek olsaydı bir çaresine bakardık o geçmiş meselelerinle. <gülüyor> Hocam bu geçmişi değil ama Biz saat 11'de falan cebarata varmış Korktuğum soru var bunlar hep <gülüyor> Hırmız ışık yalnız, sonra yeşil ışık yandı Büyük yeşil ışıklar vardı Ondan sonra cebaratı Dönaklı ettikler Bakınız yani tekrar ediyorum Bizde bizde hiçbir zaman e, Fecir'den evvel taşatma yoktur Hocam Peki, Ceza yani Haç gelinme yapanlar için böyle e, bir şey öğrendik ki Sizler nereden ceza gerek var yani sizin adınıza kurban vekareti kolay vekaletlerdendir evet ama yine de geçmişe yönelik soru sormayın evet, vasati 15 bin liralık aracım var arkadaşım diyor ki arabanı sat daha ucuz al kalanıyla hacet ne yapmam lazım arabana bilmeye devam et daha ucuz araba daha pahalıya patlayabilir <gülüyor> Mekke'de ikamet edenler haccın farziyeti edenler e, haccın farziyeti nasıldır Mekke'de ikamet edenler sadece ifrat haccı yapabilirler haccı temattu ve haccı kıran yapamazlar Mekke'de ikamet eden insan üzerine daha önce hacc hac etmemişse hacc farzdır ısıtaha sahibi sayıdır Mekke'deki insan gerekirse Arafat'a yürür Vazsız olmasa bile yürür. Mekke'nin oturduğu semte göre değişir ama ya, Kabe'den Cebel-i Rahme 22 kilometredir. 22 kilometre. Mahalli eğer berideyse bu metreler daha da düşer. Cebel-i Rahme'ye gitmeye lüzum yok. Arafat'ın yakın sırına gidiyorsa 19 kilometreye kadar düşebiliyor. Dolayısıyla bir insan ben Arafat'a Mekke'den yürüyerek gittiğim o kaç kere oldu. Dolayısıyla yürüyerek gidiliyor olmazsa rağmen demek ki yapılabilir Mekke'de olan insan güç yetirmiş insan sayılır ve Mekke'de bulunan insan üzerine daha önce haccetmemesi hac farzdır Değil mi? şimdi hacca kura ile gidiliyor diyelim bu sene yazıldım imkanım var ama 3 sene çıkmadı 4. sene çıktı bu sefer imkanım yok ne olacak gideceksin diyanetin dibine <gülüyor> sizin yüzünüzden diyeceksin binayı başlarına yıkacaksın Tabii sadece yalnız Kura Diyanetle ilgili bir mesele değil yani doğrusu Kura'yı Arabistan da istiyor Kura'nın ilk çıkışı çok hoş değildi İranların yani Kura'nın altında İranların çıkarttığı cınarlar yatar Kura, Kura esas İranlılar için geldi ama İran'ı Türkiye'yi bir de Mısır'ı en çok vurdu biraz da Yemen'i vurdu çünkü Endonezya'nın nüfusu çok yüksek Kota'yı dolduramıyor Türkiye'de bir zamanlar dolduramıyordu. Yani Türkiye'nin 60 bin kotası vardı. Kota zor dolardı şimdi yani kotayı bırakın dolmayı yani arkasından yani diyelim ki Türkiye'nin 75 bin normal kota gereği hacısı var. 600 bin, 700 bin, 800 bin müracaat olmaya başladı. Bu da durumumuzun, ceplerimizin giderek dolmaya başladığının alametlerinden Bir de elhamdülillah şuur yükselmesi de var. Yani bunu da bir başka gerçek olarak söyleyelim. Anormal rakamlara ulaştı ve bizi tehdit ediyor. Bu şekilde. Ama yani bu insanın yani veril cevap şu. Yani bu insan e, ilk önce hürriyeti, yol emniyeti yok. Yani serbest sonra da imkan kaybolduysa bundan sorumlu değil. Doğrusu bu. Yani kendi gidebilecekken gitmesi gerekirken, böyle bir imkan varken gidemiyorsa o zaman sorumlu olur. Kaçak göçek gitmeyi de çok fazla tavsiye edemiyoruz. Kaçak yollu hacı da var yani şimdi ama onu da çok fazla tavsiye edemiyoruz. Evet. Borçla bu durumda bulunabilirse borçla gidilebilir mi? Borçla hacca bu durumda da olsa, bu durumda olmasa da, yani şeydir, borçla bir insan borç alacaklarına mağdur etmemek şartıyla, bir yani borçlu bir insan hacca gitse hacca caiz midir? El cevap caizdir. Üzerindeki haç farizası düşer mi? Evet düşer. Buyur kredi kartı <gülüyor> ile taksit yapılıyor tamam yani taksit yapılmasına bir şey demedim ama bu taksitten dolayı artı geliyor mu ona bakmak lazım yani şirket sen diyelim ki hacca ne verecektin ve örmen gereği 5000 bin ödemen gerekiyordu bu 5 şirket bankadan çekti de banka bunu daha sonra 6 6000 olarak tahsil ediyorsa bu caiz değil Banka bundan kar etmeden yapmaz. Ya senden alıyor ya şirketten alıyor. Bir taraftan alıyor. Şirketten alıyorsa buna ücretli kefalet deniyor. Bu ayrı bir konu. Caiz mi değil mi? Buna faiz demiyoruz ama biz yani her halükarda. Hayır, bundan dolayı nedir? Bundan dolayı ayrıca faiz alıyorsa, üzerine faiz biliyorsa bu caiz değil. Üzerine düşen farz haççını yapan bir kimsenin gücü yettiği için tekrar tekrar haçlara gitmesine nasıl bakıyorsunuz? Gayet güzel bakıyor. <gülüyor> Başkasının hakkını yani şöyle diyeyim yani Türkiye istediği an koşuya, kota'yı aşabiliyor çok yüksek aşması da aşa, aşabiliyor kotasını çok bağlayıcı değiller esasen Türklerin kota'yı aşmasına çok fazla şikayetleri yoktu bu son yıllarda bina yıkımı olunca biraz karşı geldi çünkü Türkiye hiçbir zaman kendi kotasına gitmedi zaten kotası 70 bindi 120 bin gitti yani ek 50 bin verildi büyük rakamlar yani götürüldü artı bunun dışında da kota alınıyor. Yani kasat vizesi şubu alındığı gibi 1000 civarında da e, şeyi, diplomatik kota verilir. Yani Türkiye. onu da kaç tane milletvekili şubu gitmekleri onları götürüyorlar. Diyelim ki 10-20 tane mi? Geriye kalıyor. 900 küsur tane. Ona da bir güzelce satıyorlar. Kimse hatırları dağıtıyor. Kimse satıyor. Evet. Bu ayrı bir konu. Bir da Fatih hariç iki damla sonra okumak seyir secdesi gerektirir mi? Hayır. İstersen 10 tane sure peş peşe okuyabilirsin. Seyir gerektirmez. Evet. Rükû'yu gerektirdiği için, rüku yani her sure bitti rükû'ya gideceksin diye bir şart yok. Teravihde ne yapıyorlar? Teravih kılarken 10 tane sure okuyor, ondan sonra rükû'ya gidiyor. Dolay, dolayısıyla böyle bir şart yok. Rükû ve secdede okunan fazla dualar seyir secdesi gerektirir demiştik. 3 daha fazlası 7-11 söylemek buna delil midir? Hayır. Yani rükuda ve okunan daha fazla durumlar seyir seyircesi gerektirmez. Dualar gerektirmez. Ama daha fazlası eğer imamlık yapıyorsa bir insan cemaate ağırlık manası taşıdığı için mekruh görüyor bizim alimlerimiz tarafından. Çünkü cemaatle namaz kılınırken tekrar ediyorum sünnette ne varit olsa onu aşmak doğru bulunmuyor. Çünkü Peygamber Efendimiz de cemaate ağır bir yük olmasını kabul etmiyor. İkaz ettiği sahabiler var kendisi de yani kısa duruyor tavrından göre Peygamber Efendimiz ama cemaate ağırlık sayılması ayrı bir hadisedir. Seyir secdesini gerektirmesi ayrı bir hadisedir. Eee seyir secdesinde daha fazla Süphan Rabbiel Ala veya Süphan Rabbel Azim deniyor diye secdelerde ve rükûlarda seyir secdesi gerekmez. Anlaşıldı? Önünüzdeki Kabe maketi gibi maketlerin ve Kabe resimlerin evlerimize vitrinlere ve duala bulunması mudur değildir. Sanki putçular zemin hazırlıyor gibi hazırlamıyor. <gülüyor> Şöyle diyelim yani bu itikadi bir mesele de Allah bunu işte evinizde tutar da önünüze kor da öyle secde etmeye kalkarsanız bu ayrı bir manadır. Yani evinde başka şey bulunacağına işte gece lambası olarak Kabe bulunsun, hasretimi gidersin ve benzeriyle bu insanın duygularıyla, düşünce ile ilgili bir mesele değil. Bir çalışma ortamında bayanlarla erkeklerin bir arada çalışması uygun mudur? Değildir. Ş şöyle diyelim, yani Aşırı ihtilat diyoruz biz buna. İhtilat farklı bir şeydir. Bunun daha evvel de bir sorulduğunu hatırlıyorum ben. Burada mı tabi bilemiyorum ama ihtilat şu demek. Yani bir insan şöyle sorabilirsiniz. Bir insan bir kadın bayan dış elbisesiyle beraber sokağa çıkabiliyor gezebiliyor. Tamam bir dükkana giriyor alışveriş yapabiliyor. O dükkanda erkek de olabiliyor anlaşıldı. Bir bakkaldan ekmeğini alabiliyor, ihtiyaçlarını alabiliyor. Terziye gidip bir sipariş verebiliyor, ayakkabıcıdan ayakkabı alabiliyor. Bulunduğu vaporda, işte erkek olabiliyor, otobüste olabiliyor, şu bu diyelim ki eve geliyor. Veyahut da iş yerine, eve getirmeyenin iş yerine varıyor, iş yerinde de ne o bulunduğu ortamda yine dış elbisesi var, yine tesettürüne riayet ediyor, etmeyenleri bırakalım. Neden bu insanlarla bir arada sokakta bulunuyordu, otobüste bulunuyor da, dükkanda, pazarda bulunuyor da bir arada bulunamıyor? Bunun cevabı tesettürle ilgili bir konu değildir. Bu ihtilatla, karışıklıkla ilgili bir konudur. Aşırı iç içe bulunmak. Aşırı denecek derecede senli benli konuşmak, giderek şakalaşmak, giderek o meze fıkraların anlatılması, ailede yaşanan bir konunun gündeme getirilmesi farklı meseleler, hal hatır sormalar, selamlaşmalar gide gide gide gide gevşekliğe ve pörsümeye götürür. Buna ihtilat deniliyor. Evdeki durum da böyledir. Beraber oturmak, beraber yemek, beraber senli benli konuşmak, beraber aynı konuları paylaşmak, bazen bu konuların ucu mahrem meselelere kadar uzanır onların dile getirilmesi karşılıklı duyguların, köre elmesine, serbestiyetin çoğalmasına ve giderek cüretin artmasına sebep olur. Kıyaslamaların da doğmasına sebep olur. Kıyaslamalar şu demek. Dairede bir bayan var işte giyiniyor kuşanıyor ve dahi de amirine itaatkar davranıyor aynı kadın evde öyle giyinmiyor kocasına aynı itaatı, amirine gösterdiği itaati göstermiyor ve benzeri şimdi buradaki insanlar oradaki tavırla evdeki kadını kıyas yapıyorlar bu evdeki kadının aleyhi nedir bu ayrıca doğru bulunmuyor günümüzde de hem beraber çalışmanın getirdiği sıkıntılar var hem sekreterlerin getirdiği sıkıntılar var sekreterlerimiz çoğalmaya başla, başladı bu konuda dikkatli olmalı. Bu konunun adı ihtilattır. İhtilat İslam'da mahsurludur. Baloları kastetmiyorum, dansları kastetmiyorum. Onlar ihtilattan da öte nece Fazıl'ın tarifi var. Biraz edebe uygun değil. Yani şöyle olarak daha fazlasıdır. Evet. Evet. evet. Şimdi şöyle diyeyim. Araba gibi, market gibi, hatta asansör gibi yerler çok doğru olmamakla beraber hepten halvet de sayılmazlar Çünkü her an kapı başkasının açmasına açık bir yer. Dolayısıyla buna halveti sahih edemiyoruz biz buna. Halvet başkasının kapı vurmadan giremeyeceği, uygun olmayan, kapalı ve özel sayılan yerlerde baş başa kalmanın adıdır. Asıl mahsurlu olan odur. Dolayısıyla burada ciddiyetinizi ve resmiyetinizi bozmadan alıp alaya çıkabilirsiniz. Yani bu olabilir. Bilerek veya bilmeyerek sol elle yedikten sonra yani farkın vardıktan sonra kusmak gerekir mi? Hayır. Gerekmez. Sol eline iki üç tane tokat vur yeter. <gülüyor> <gülüyor> tak takılmak için hayır hayır kısmak gerekmez yani o hareketini düzeltin maazallah yani şey değil e, bazı şeyler e, ifa, ikaz içindir e, hata şey içindir yoksa değildir evet yoksa illa öyle yapacaksın manasıyla değildir kadınların hacı ziyaretine değinir misiniz? kadınlar hacı ol artık orası e, sakin olmuyor uzak durmalıdır günah işleyerek sevap kazanılmaz hem günah kazanacağım izdama gireceğim hem de ben karşılıklı sevap kazanacağım bu olmaz. Ee, kadınların günümüzde bu bu idam şartlarının içerisinde Hacı ı Resved'de yaklaşması doğru değildir. Hocam. Tavaf ederken, erkekler, karışık. şöyle karışık yani kendi haline bırakılırsa kadınlar daha iyi dikkat ediyorlar. Kadın kocasıyla beraber tavaf ederken daha zor tavaf ediyor. Onun için doğru olan tavsiyem size hatun kendine dikkat et tarafını kendin bitir şurada buluşalım demek daha doğrudur. Erkek hanımını e, koruyacağım derken onunla bununla itişiyor, kakışıyor, sinir geri tavohtan da bir şey anlamıyor. Ya yani kadınlar rahat edemiyor erkekler rahat edemiyor. Yani kadın yalnız kalınca kadıncağız olgun bir kadınsa kendini daha iyi korur daha iyi dikkat eder kendini korumak mümkün mü mümkün. Ama bu hac ile ilgili haçta aşırı izdiham var, haçta kolay bir hadise değil. Evet. kolay Evet. Eskiden hac? Hacın dışında memur durarak aileleri, yalnız kadınları ve yalnız olan erkekleri ayırıyordu. Yani bu mümkün ceryan ediyordu, ama kalabalık olunca bu sökmüyor ayıramıyorsunuz da. Yani hacda da zor. Yani bizim aklımıza da tavsiye de gelmiyor. Çünkü hacca gelen insanlar kafil olarak geliyorlar. Kadeneke karışık geliyorlar. kadınlara ayırsanız nasıl tavaf edecek? Nereden bilecek? Başlarında hocası yok. Sonra bir daha adamla nerede buluşacaklar? Başınıza daha büyük işler çıkıyor. Bu yüzden bu yüzden diyemiyoruz. E, grup gelince grup kendini korumalı. Ama daha sonraki günlerde herkes kendi tavaf ederse daha iyi eder. Setri Avret ile eee Okuyamadım kelime. Kadınların derinin açılması ile ilgili halk arasında birileri kadınlar iffetlerini oraya gömüyorlar deniliyor. Yani Kabe'ye mi orayı ayrıca Kabe'yi taaf ederler de oraya. Yani Kabe'de eğer Hacer-i Resve'de yaklaşmaya kalkarsanız ben 14 tane kadının el ele verip yani beraber çete kuruyorlar. Yani orada i Resvede 14 kişi gidecekler, beraber öpe öpecekler. Tabii e, onları gördüm, daha korktum. Sonra tavif ederken geldim, hepsi darmadağın olmuş. 3-4 tanesinin başında başörtüsü yok. Lanetler yağdırıyorlar. Yani oradaki insanlara. E, bu doğru değil. Yani bu nevi cahillikleri görüyoruz maalesef. Kabe'yi tavif ederken Şafiler için durum nasıldır? Hades'ten taharet olursa ne yapmalıdırlar? Ellerine elbisenin yeninin içine çekmelidirler. Do doğru olanıdır. Anladınız mı? Ayak çıplak kadın yani üstüne. Şimdilerde... Evet. Evet. çorap giymelidir. <gülüyor> şey, iramlı... i̇ramlı giyebilir. girebilir. Çorap... Eldiven giyemez onlarda. Ne yani, Hanefiler de eldiven de giyebilir. Aksi, aksi gibi. <gülüyor> hanefilerde hem şey değil deme abdest bozmaz hem de kadın eldiven giyebilir şafilerde kadın eldiven giyemez elin ele dokunması da abdest bozar yani iki, iki şey birden yan yana geliyor erkek evet. erkek. buyur erkek çorap giyemez dikkat edecek yani şöyle Genellikle hani şafiler onun kolayını buluyorlar, orada hanefe oluyor diyorlar. Böyle diyorlar ama yani hani şahbenin etrafında yani oradan mesafeden alıcı kalmak Hiçbir. <gülüyor> böyle deliliyor Genel... beni. Hayır, yani bu bu nevi bilgiler doğru bilgiler değiller yani, ama yani bu iş zaruret boyutuna günümüzde vardı. Zaruret boyutuna vardı içinde. Yani evet böyle bir amel olabilir mi? O ola, olabilir ama e, bir ciddiyeti yakalama konusunda dikkat riayet ederek yani eğer bu tavafını yapabiliyorsa öyle yapmayı tercih etmelidir. Evet. Anladım. Noktaladık. Tamam. Ve آخر دعوانا إن الحمد لله رب Allah Hacca devam ediyoruz efendim.